Türkiye-Rusya nükleer anlaşması iptal edilsin isimli bir imza kampanyası başlattı. Change.org Akkuyu durdurulsun adresindeki kampanyada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sadece bölgesel değil nükleer bir savaşın da uzak ihtimali olmadığını ortaya konduğunun altı çiziliyor. Geçtiğimiz hafta kampanyayı duyurmak için bir basın toplantısı düzenleyen Yeşiller Partisi Genel Başkanları Emine Özkan ve Koray Doğan Ubarlı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.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 Akkuyu nükleer santral inşaatının durdurulmasını talep eden kampanya taksim akkuyu durdurulsun adresinde siz de bu adresten kampanyayı imzalayan 2886 kişiye katılabilirsiniz. Balıkesir Burhaniye ilçe belediyesi İskele mahallesinde belediyeye ait sahil şeridinde 11 katlı bir otel yapılmasını yolunu açan imar planı değişikliği yapıldı. Bölgede 5 kat olan inşaat izni otel için 11 kata çıkarıldı. Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu Change.org Taksim Burhaniye Otel adresinde başlattığı kampanyayla otel planına karşı çıkıyor. Nitelikli doğal sahil şeridimizde otel yapılmasına biz kadınlar olarak itiraz ediyoruz denmiş Change.org Taksim Burhaniye Otel adresinde. Dünya edebiyatında destanlara konu olan ve uygarlıkların tarihini barındırdığı değerli bir tarihi yer olan Zeus altarı Türkiye'nin en güzel ve anlamlı bölgelerinden Çanakkale'de. Ancak kaz dağlarının bol oksijeni ve doğasının mükemmelliğiyle birleşmiş kültürel ve tarihi mirasımız olan Zeus altarı maalesef plastik şişeler ve izmaritlerle kirletilmiş durumda. Change.org Taksim Zeus altarı adresinde kampanya başlatan Selen Kantarcı özellikle sunağın altında bulunan oda büyüklüğünde içinde su bulunan Zeus mağarası olarak adlandırılan sancın içinin plastik şişelerle dolu olduğunu ifade ediyor. Selen Kantarcı kampanyasında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu vaziyetten utanç duyarak ivedilikle temizlenmesini ve temiz tutulmasına dair Aksiyon almamız gerekiyor. Sahip olduğumuz topraklar bizim tek yuvamız diyerek imzacıları desteğe çağırmış. Change.org taksim zeus altarı adresinde. Tarımda pestisit kullanımının yasaklanması için Change.org'da zehirsiz sofralar kampanyasını yürüten ve çok sayıda pestisin yasaklanmasını sağlayan zehirsiz sofralar platformu şimdi de belediyeleri zehirli kimyasal kullanımını azaltmaya çağıran kampanyasını sürdürüyor ve şimdiye kadar. 15 aşkın aşkında imza topladı. Change.org Taksim, zehirsiz kentler adresindeki kampanyada belediyelere, kentlerde insan ve çevre sağlığına zarar veren, biyolojik çeşitliliği tehdit eden zehirli kimyasalların kullanımını azaltma, zararlı mücadelesinde zehirsiz uygulamalara geçerek sağlıklı bir gelecek için sorumluluk alma daveti yapılıyor. Kampanyada ayrıca denmiş ki, iklim değişikliği ve su yönetimi sempozyumunda sunulan Türkiye'de su kalitesine dair raporda, Suralarımızda tespit edilen 49 mikro kirleticinin 33'ünün pestisitlerden oluştuğunu biliyoruz. Zehirsiz Sofralar platformu bu dilekçeyi imzalayan yurttaşlar olarak üreme sistemimiz başta olmak üzere tüm hormonal sistemimize zarar veren, kromozom bozukluklarına yol açan ve çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, canlılara verdiği zararla biyolojik çeşitlilik kaybını tetikleyen, ekosistemi tahrip eden pestisitler Aynı zamanda etken maddeye sahip biyosidal ürünlerin yerine zehirsiz alternatiflerinin kullanılmasını ve belediyelerimizden zehirsiz kentlere doğru kararlı bir adım atacaklarına dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz demişler Taksim, zehirsiz kentler adresinde. Hatay'da bazı hastalıklara iyi geldiği söylenerek koruma altında olması gereken oklu kirpiler öldürülüyor ve de etleri faiz fiyatlara satılıyor. Hatay Haydarlar Köyü Lecelik alanında yapılan oklu kirpi katliamının daha fazla kan dökülmeden durdurulmasını talep ediyor. Fatoş Nergis Cırnaz. Change.org Taksim oklu kirpi adresinde kampanya devam ediyor. Denmiş ki bilimsel olarak bu hayvancıkların eti hiçbir hastalığa iyi gelmez. Oklu kirpiler Anadolu'muzun endemik türlerinden zaten sayıları hızla azalıyor. Türlerinin yok edilmesi gezegenimiz ve üzerinde yaşayan canlarının sonunu getiriyor. Oklu kirpiler Anadolu'muzun endemik türlerinden zaten sayıları hızlıca azalıyor. Yeterince betonlaşmış, ormansız, sulak alansız, kurak, plastikli denizler, heslerle boğulmuş nehirler, canlıları yitirmiş bir Anadolu bırakıyoruz. Yetkililer bu katliamı önleyip oklu kirpinin popülasyonunu arttırma yolları aramalı demiş Change.org Taksim oklu kirpi adresinde.